Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve dinleyici destek projesi özel yayını 7. Radyo Şenliği diye adlandırdığımız şey de tekrar bugün de devam etti. Bugün 3. gününe girdik. Açık gazte kapandı ve şenlik kısmen açıldı. Yayınımızı dinleyebilmek için 20 saniyeniz var. 212-343-4141 41 arıyorsunuz diye bir tehdit gel başlangıç olur mu? <gülüyor> olur ve bu sonra bu kayıt kendini imha edecektir diye. <gülüyor> Her ödemezseniz <gülüyor> çabucak çabucak <gülüyor> ödemezseniz. aramanız gerekiyor. Buradan telefonlarımız da çalışıyor duyabiliriz. Ama önce konuğumuzu da tanıtalım. Nursal Sezen Koçak stüdyo konuğumuz diyoruz. Ama aslında bizi epeydir yakından takip etmekte olan bir dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En büyük özelliğini izah edelim. Ee, en büyük özelliğini bilmiyorum. <gülüyor> Ama biz de kesişim kümesi olan özellik. Bizim kesişim kümesi özellik. Onu kendi özelliklerini ayrıca anlatacaktır. Ee, bize. Açık Radyo'daki Facebook sayfalarından birinin grup admini ya da yöneticisi bildiği kadarıyla Açık Radyo 94.9 olanının... ...bayağı da ciddi bir grup... ...şimdi bakmaya çalışıyorum kaç kişi ...yaklaşık iki bin kişi evet. olduk sayınlar... ...iki bin kişilik bir grubu yönetiyorsunuz... ...nasıl başladınız efendim? <gülüyor> Önce bu Facebook çılgınlığıyla başladı ama... ...aynı zamanda... ...radyoyu dinleyen insanları buluşacak bir platform oluşturmak... ...hani bu insanların... ...programlarını o duyurabileceği... ...ya da birbirlerini tanıyabilecekleri... ...ufak bir platform diyelim... ...başladı... ...bu e, Facebook... Nedir Allah aşkına? Şimdi bunu, bunu buradan sormak çok tuhaf olmaz herhalde. Kocaman bir soru oldu ama bir iletişim ağı. İnsanların isim, soyad ve resim bilgilerini girdikten sonra çeşitli bağlantıları da altında buluştukları. Özellikle de hani güncel dünyada çoğu insanla aynı eş zamanlı iletişim sağlayabilmemiz açısından çok zaman kazandırıcı. Aynı zamanda da belki zaman alıcı bir uygulama diyebilirim ben. Ee, sizin çok zamanınızı alıyor mu bu? Yani günlük mesai bayağı var diyeyim. Ama sadece bilgisayardan değil tabi cep telefonundan mesai girebildiğiniz için biraz insanda bağımlılık yaratan da bir şey olduğunu itiraf etmek zorundayım. Aslında sürekli olarak bir <gülüyor> ağın içinde kalma ve hem durumunla ilgili bir şeyleri ifade etme ya da gördüğün bir şeyleri diğerleriyle paylaşmana yarıyor. Hem de diğerlerinin seninle paylaşabilmesine daha geniş bir alanda bilgi paylaşımı diyebileceğimiz işte sosyal e, medya. Sosyal medya. Evet, Okan, Ozan Sakin'le de konuştuğumuzda bize onu anlat. Bu arada ilk sen evet, herkese günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Örgütlenmeyi de oldukça kolaylaştıran bir durum gibi geliyor bana. Özellikle Türkiye'nin dünyada en çok Facebook kullanan üçüncü ülke olduğunu Ozan bize söylemişti. Bu kadar çok Facebook kullanıcısının olduğu bir yerde aslında Facebook üzerinden de Neyi örgütlüyorsak onu örgütlebiliriz. Ben mi? tam bu ya. konuda biraz itiraz sahibiyim. Tam Hı. söylediğin örnek üzerinden yani dünyanın en çok Facebook kullanan üçüncü ülkesi ve e, İlo'ya göre dünyanın en örgütsüz ülkesi olduğumuza göre bununla bunun arasında <gülüyor> bir bağlantı yok. Yeteri kadar iyi kullanamıyor olabiliriz Kullanıyoruz ama iyi anlamda değil. Evet. Evet, Ozan da onu söyledi, söyledi aslında. Öyle musun? mi? Evet yani ilginç bir şey çünkü Amerika'ymiş birinci. Hı -hı. İkinci Singapur Hı -hı. galiba. Ya, dördüncü Singapur. Ha, dördüncü... Biz kapışıyoruz Singapur'la. Brezilya galiba Brezilya ikinci. Galiba. Evet. Ve üçüncü de Türkiye'ymiş evet Singapur'la Türkiye arasında da bir yakın şey varmış fakat Ama, ama evet Facebook'un hani MSN'den çok farklı algılanmaması gibi bir durum da zannedersem var yani çok da hani Yani tepki koyan ya da henüz tanınmamış olan insanlar da var ya da hani kendi ilgi alanlarının zorlusuna kullanıyorsunuz aslında itiraf etmek gerekirse hani sadece ben şu an şunu yapıyorum olarak değil de belki üç boyutta yolda karşılaşamayacağınız ama aynı kaygıları paylaştığınız insanlarla da buluşmanızı da sağlıyor aslında. Sen ne arkadaş olmak istiyor diye bir laf çıkıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve listenize ekliyorsunuz <gülüyor> o insanı uygun gördüğünüz <gülüyor> takdirde. Bu Facebook üzerinde konuşmaya devam edelim ama önce getirdiğiniz parçalardan da birini çalıp bir destek hattı numaramızı da sizin ağzınızdan e, duyalım. Önce parçayı ama hangi parçayı çalacağız onu arkadaşlarımıza Didem. Camın ötesinde heyecan içinde. Beyin. <gülüyor> Evet, yeniden ee, Çok sevdiğim bir parçası. Ee, özellikle ritim vesaire kendimi hissetmek istediğimde dinlediğim bir parçası. Yalnız ismini şu an böyle heyecandan unut verdim. Sonra söyleriz, ta evet. tanıtımını yaparız. Bu arada destek hattımız da 0212 341 41 41'den veya internet... Hayır, 343 41. Çok pardon, <gülüyor> <gülüyor> sabah heyecanma verin lütfen. 0212 343 41 41'den ya da web sitemiz açıkradyocom.tr adresinden bizlere destek olabilirsiniz. Yes, you're making The neighbors want to know Why I want shake shaking Just like a river Each morning I get up with the sun To find at night No work I've been done I know that once it didn't matter But now you're doing wrong When you start the better I'm so unhappy Won't you take the day decide to run along so I I, I'm so unhappy <laughs> and, and, and. Won't you take the day off decide to side the Fascinating rhythmmuş ve muazzam bir ritimle söyledi. Büyüleyici ritmi yansıtıyordu hakikaten bana göre. Diane Reeves evet açık radyo 949'dayız ve dinleyici destek projesinin üçüncü gününde özel yayının 3. gününde Şenliğin dinleyicimiz aynı zamanda da Facebook <gülüyor> Facebookçumuz <gülüyor> resmi olmayan Facebookçumuz Nursal Sezen Koçakla konuşuyoruz. Evet. Bu işlerin pek resmisi de olmuyor ama zaten. Evet. Desen, gayri resmi insanların ilgi alanları doğrultusunda başlattığı atılımlar diyelim. Evet. Açık radyodan birden fazla Facebook Evet doğru, doğru. şu an 3 tane grup var. 2 bin iki, küsür kişi var 2 grupta biri de daha ufak boyutta Peki siz tam olarak ne amaçla kullanmaktasınız? Neler dönüyor bizim Facebook sayfamızda? Yani Bakıyorum şu an. Baktım <gülüyor> baktığım Kontrol zaman ediyoruz. kayıtlı olan bazı programcılar var programlarını haber verebiliyorlar. Mesela bu akşamki Babylon Partisi'ni oradan duyurduk ee, başka Soul ne Sendik'e Din, sol sendikası evet ee, bazı insanlar aynı duyguda olanlar duygularını yazabiliyorlar ben bugünkü programı çok beğendim ya da işte şu zaman şunu çalacağım sizleri de tekrar aramızda görmek isterim şeklinde ee, tabi dediğim gibi kullanabilmek için de hani vakit ayırıp girip çıkıp bakmak lazım aslında. Evet ciddi bir mesai gerektiriyor peki demin şey vardı ben onu sormak istiyorum bizim genç kuşak arkadaşlarımıza da aynı. MSN var bir hı hı. ondan farkı ne Facebook'u? Şimdi de eş zamanlı birbirinizle bir kişiyle diyalog başlattığınızda yazışabiliyorsunuz ama Facebook daha geniş bir platform. İki kişi arasında bir konuşmayla aslında şu an yaptığımız işe benziyor Facebook biraz daha. Yani bir mikrofona konuşmamız gibi bir şeyleri yazıyorsunuz ya da bir şeyleri giriyorsunuz ve daha geniş bir kitleye yayılmış oluyor bu. Bir kişiye ya da üç kişiye değil hedefi belirsiz bir kitleye doğru yayılmış oluyor. Ee, herhalde fark temelde bu değil mi? Yani, Katılıyorum. MSN'im yok ama e, bildiğim kadarıyla öyleydi son bıraktığımda. Aslında muhabbet harici değil. Mesela kendi sayfanızda yani her ne kadar demin mikro şeyde parçasında konuşup Ben konuşmaya devam ederiz hani örgütlenmeye bir şekilde katkıları vesaire diye ama yani kendi profiliniz denilen şeyde yani kendi sayfanızda da aslında artık başkalarının ulaşmasını istediğiniz linkleri, yazıları ya da çeşitli duyulları da kendi sayfanızda bir şekilde yayınlayabildiğiniz bir... Benim gibi kimi insanlar mesela politik bir aygıt olarak kullanıyor. Çeşitli şeyleri duyurmak ya da çeşitli şeyleri duymak için başka birileri için bir eğlence alanı olabiliyor. Başka birileri için bir belli konuda bilgi toplayabileceği yer olabiliyor. Başka birileri için işte kadın ya da adam bulabileceği evet. bir alan olabiliyor. Hani aslında ne için kullanmak istiyorsan o yine bir alana geniş bir alanda bir sürü insanın bulunduğu bir yere açmış oluyor seni. Evet en nihayetinde aslında benim bildiğim kadarıyla Facebook'da Türkiye'de çok yaygındayken... Değilken bana ben ilk duyduğumda Facebook'u yurt dışında olan ve çok görüşemeyen insanların daha hani daha geniş paylaşım Eski lise arkadaşlarınızı bulun falan gibi reklamları vardı ondan da öncesi aslında çok daha başka Kesinlikle. türlü bir ama amaçla kullanılıyordu. Annemlerle de yani. daha çok başladığı zamanlar vardı. Siz işte. nasıl başladınız mesela? Yani nasıl yoğun bir şekilde kullanmaya nasıl başladınız Facebook'u? Benim Facebook şehir dışında ve ülke dışında çok arkadaşım var. Hani kim nerede ne yapıyor merakını gidermek için aslında ilk girdim Bir de yakın arkadaşlarım çok kullanıyordu. Hani diyelim ki Norveç'te bir arkadaşınız var isimli soyadını hatırlıyorsunuz ama şu an ne yaptığını bilmiyorsunuz. Eğer kendisini kaydettiyse platforma ona ulaşma şansınız var. Hani belli bir database de olmuş oluyor bilgisayarınızda o insanlara dair. Bir de hani doğum günü vesaire benzeri bilgileri de aslında kendi içerisinde barındıran bir platform ama insanlara ulaşma çabası diyelim. Ya da insanlarla iletişim içerisinde olmaya devam edebilme kaygısı. Evet siz meslek icabı zaten yurt dışıyla epey bağlantılısınız. Yani evet Norveç rehberliği yapıyorum. Turistler. Farklı lisanlarda. Bu dillerden biri de Norveççe. Diyelim ki grubumda birilerini gezdirdim. Birbirimize kendimizi yakın hissettik. Ah arkadaşım olarak ekler misin dediğinde. Eve döndükten bir hafta sonra benimle sevdiği bir müzik klibine de paylaşabiliyor. Naciz hani, bu tarz seni hani kişisel paylaşımlar da var. Ama diyelim ki yurt dışında bir arkadaşım işte elektrikleri söndürme aktivitesi var çevre ve doğa için. Ona haber verdiğinde bütün dünyadaki diğer arkadaşları da paylaşıp hani kaç kişinin katılıp katılmadığını da görebiliyor. Yani sınırları ortadan kaldırıyor diyebiliriz aslında. Evet belki... Bir de demin konuştuğumuz şeyi de devam ettirebiliriz. Aktivizm alanında nasıl kullanılıyor diye ama önce bir parça daha çalalım isterseniz. Evet. Evet, demin hazır telefonu da Evet. Devam ee, önce sizlerle paylaşmak istediğim parça Ennio Maricone'nin film müzikleri CD'sinden Metallo parçası. Evet telefonu hatırlayalım. Telefonumuzla bu sefer de okuyacağım. doğru okuyacağım. <gülüyor> Destek attığımız 0212 343 41 41 telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdi Açık Radyo'da bir reklama çıkacağız, tabir öyle. Ondan sonra da Nursal Sezen Koşak'la biraz daha konuşacağız. Onu uğurlamadan önce bir telefon hattımızı da bir kere daha verelim. 343 41 41